Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ankara'da trafikte olanlar hangi yol açık hangileri kapalı? Hepsi söyleyecek şimdi size Şenol Günbayrak. Şenol Bey günaydın. Şevgiye gel Şenol'a da günaydın. Evet alalım hemen trafik dönemini. Ondan önce bir hesabımızı alalım Şevgiye gel. Ne hesabını alıyoruz ya? Ne yeah, yeah. ne hesabını alıyoruz? Ne oldu? İki gün bana soğuk davrandıktan sonra şimdi iyi bir şey olmamış gibi mi karşıma çıkmaya karar verdim? şey Şeyh ben düşündüm taşındım birkaç huzursuz gece geçirdikten sonra bunu unutmaya karar verdim. Sen şey unutabilirsin rahatlıkla ama ben unutamadım Şevk'in Neyi unutamadınız ya? Seni unutamadım. Ya şey tamam bir rüya görmüşsünüz. Tam abuk sabuk bir rüyaymış. Manyak gibi bir şey olmuşuz tamam olabilir ama artık toparlıyoruz yani unutalım bunu. Ye yeah, Peki ben hala rüyalarımda görüyoruz seni? Görmeyin Görmüyoruz abi. Olur mu öyle şey ya? Ye. Yeah. Ben de işteyim Ben de başkalarını görmek istiyorum ama bir kere artık dadandım rüyalarımda. Ya abi öyle bir şey oluyorsa da onda suçlu ben değilim yani. Kim peki suçlu? E, kim görüyorsun rüyayı o suçludur ya. Hep ben suçluyum. Peki sevgilim, madem ben suçluyum niye bu rüyalardaki mağdur durumdaki ben oluyorum? Ya anlamıyorum Şenol Bey size herhalde bir psikolojinizde bir şey oldu ya. Böyle bir ruh halinizde bir gitler mi oluyor ne oluyor? Ya gel gitler oluyor Dedi olduğunu söylemeyeyim ben onu. Şenol Bey lütfen. Şenol Bey lütfen lütfen rüyalarımdan çık. Ya sanki ben isteyerek mi gülüyorum? Şey abi tamam anlattın zaten ben o gün Huzursuz oldum kimsenin yüzüne bakamadım ya Olmuş bitmiş öyle insanın bazen böyle şey oluyor ya Kafası karışık oluyor ve rüyasında garip garip şeyler gülüyor Kim bilir ne demektir o rüya? Ne şey ne demektir? Hayıra mı yoracağız yani? Hayır o anlamda değil de hani şey olarak Psikolojik olarak siz bir şey olmuşsunuzdur da O yüzden ben rüyanıza başka bir şey olarak girmişsin. Yani ben o rüyada aslında başka bir şey ifade ediyorum size. Sen bana çok güzel ifade ediyorsun Şevkiler'e kulaklarıma üfle üfle ifade ediyorsun. Ya şey olmayın sizin yani öyle birebir düşünmeyin. Rüyada onu gördüğünüzde öyle bir şey olacak diye bir şey yok. O gördüğünüz başka bir şey olabilir yani. yani ben bir kere daha gördüğüm için aynı rüyayı bu sefer eminim. Onun başka bir şey olmasına imkan yok Şevkiler'e. Sen Şimdi... Resmen beni rüyamdan. Şenol Bey lütfen. Ama resmen beni... Şenol Bey. Efendim? Tam söylemeyin. Ben de duydukça rahatsızlıyorum. Yani ne olacak şimdi peki? Ya unutacağız bunu. He yani öyle unutacağız. Olmamış gibi. Ya olmamış gibi. Yani bunun üstünü e, ne kadar düşünürsek o kadar huzursuz olacağız. Çözemiyoruz da. Çözemiyoruz evet. Ya, o yüzden boş verin. Yani. Ol, olmuş bitmiş yani. Olmuş bitmiş iyi. Ben de senin bir gün dünyaya gireyim. Olmuş bitmiş ödeşelim. E o zaman. Madem bu kadar şey... Heee. Demek sen de üstlüyorsun. Hayır konuyu kapatacaksa diyorum ben. Heee. İyi tamam o zaman. Tamam. Ben, tamam. Ben, benim içim rahat. Tamam o zaman hadi. E tamam. E, tamam iyi hadi. Hadi sen tamam o zaman. Ben de tamam. Ne tamam ya? Ne? Ne tamam mı ya? Ne tamam ne tamamı, ne tamamı? mı? Ne tamam mı? Kadınlar hamamı! mı? Ne oldu? Ya ne yapıyorsun? Anlamıyorum. Yani, sevgiye geçin. Bir şey var, bunu çözmek yerine, yoksa yaşırsın. Unutmaya çalışıyorsun. Unutalım Şenal Bey lütfen. Ama şimdi ben rüyamda resmen... Bey, bu, unutalım artık bunu şey yapmayalım ya. Oysa ben kapatıyorum telefonu. Niye kapatıyorsunuz şimdi? Niye ne, anlatacağım? İşte trafiği anlatın bir şeyi anlatın ya böyle aramızdaki dostluğu bir rüyanın bozmasına izin vermeyelim yani. Rüya bozmadı dostluğumuzu. Sen bozdu, şey sevgiler yapayım? Ben nasıl bozuyorum Şeral Bey rüyayı görense istersiniz. Ama rüyada şey beni reçme. Şeral Bey. Efendim? Kapatalım isterseniz. Kapatalım? Valla kapatalım yani ben çünkü. Tamam kapatayım kapat. Ne söyleyecektiniz? Yok söyleyecek bir şey yok ama Beni böyle bir paçavra gibi bir kenara atmandan Rahatsız oldum doğrusu E konuşalım o zaman Yok konuşmayalım tamam senin belki konuşacak başka arkadaşlarım var Dur özür dilerim ya Özür dilerim Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar